Müslümanların iki göz bebeği ön söz. Allahü Teala dünyada bütün insanlara acıyor. Faydalı şeyleri herkese gönderiyor. Zararlardan korunmak, saadete kavuşmak için yol gösteriyor. Ahirette cehenneme girmesi gereken suçlu müminlerden Dilediğini affederek ihsan yapacaktır. Her canlıyı yaratan, her varı her an varlıkta durduran, hepsini korku ve dehşetten koruyan yalnız odur. Böyle bir Allah'ın şerefli ismine sığınarak bu kitabı yazmaya başlıyoruz. Allahü Teala'ya ham dederiz. Herhangi bir kimse, herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde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 o hatırlatmazsa, iyilik ve kötülük yapmayı, kimse irade arzu edemez. Kulun iradesinden sonra, o da istemedikçe, kuvvet ve fırsat vermedikçe, kimse kimseye, iyilik ve kötülük yapamaz. Merhamet ettiği kulları, kötülük yapmak irade edince, o irade etmez ve yaratmaz. Böyle kullardan, iyilik meydana gelir. Gadam ettiği düşmanlarının kötü iradelerinin yaratılmasını o da irade eder ve yaratır. Bu kötü kullar nefislerine uydukları için iyilik yapmak istemezler. Bunlardan hep fenalık hasıl olur. Allahü Teala'nın çok sevdiği peygamberi Muhammed aleyhisselama. Salat ve selam ederiz. O yüce Peygamber'in ehli beytine, eshabının her birine, radiallahu taala anhum, hayırlı dualar ederiz. Allahü Teala Müslümanlara Kur'an-ı Kerime sarılmalarını, Kur'an-ı Kerim etrafında birleşmelerini emrediyor. Eshab-ı Kiram her emre tam uydukları için birleştiler, seviştiler, kardeş oldular. Onların bu sevişmelerini Allahü Teala Feth Suresi'nde haber veriyor ve övüyor. Birleşmekten kuvvet hasıl olur. Ayrılık felakete sebep olur. Biz de eshab-ı kiram gibi olalım. Onların güzel ahlakıyla ahlaklanalım. Sevişelim. Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği doğru yolda birleşelim. Bu yoldan sapanların, bölücülerin yalanlarına aldanmayalım. Herkese iyilik edelim. Herkese tatlı dilli, güler yüzlü olarak Müslümanlığın şerefini bütün dünyaya tanıtalım. Hükümete, kanunlara karşı gelmemek her Müslümanın vazifesidir. Fitne, karışıklık çıkarmak büyük günahtır. Meshep ayrılıkları dövüşmeye sebep olmamalıdır. Bizi parçalamak isteyen yabancılar her dilde kitap bastırıyorlar. Hadis-i şerifleri değiştirerek, ayet-i kerimelere yanlış, bozuk manalar vererek ve acıklı hikayeler uydurarak temiz gençleri aldatıyorlar. İslamiyeti içerden yıkmak isteyenleri bildirmek ve yalanlarını, iftiralarını cevaplandırmak için İslam alimleri Bin seneden beri, binlerce kitap yazmışlar, Müslümanları bu belaya sürüklenmekten korumuşlardır. Bu faydeli kitaplardan biri, Hindistan'ın büyük alimlerinden Şah Veliyullah Ahmet Sahib'in ale Farisi olarak yazdığı Kurretül Ayneyn kitabıdır. Şah Veliyullah Hazretleri Şah Veliyullah Hazretleri 1114 Miladi 1702'de Delhi'de Tevellüt ve 1176 Miladi 1762'de orada vefat etmiştir. Bu kitaptaki yazıların hepsinin senetleri vesikaları Tuhfe-i Isna-asheriye kitabında uzun yazılıdır. Mesela yedinci babda Hazret Ali'nin birinci halife olacağını ispat için bazı kimselerin beş ayeti kerimeye ve on iki hadisi şerife verdikleri manaların yanlış olduğunu bildirdikten sonra diyor ki, ehli sünnete göre Kur'anı Kerim'den sonra en kıymetli kitap Buhârî-i şeriftir. Bu kitapta Peygamberimizin hadisi şerifleri yazılıdır. Bazı kimselere göre Kur'anı Kerim'den sonra en kıymetli kitap nehçül Belagadır. Bu kitapta, radi ismindeki kimse, Hazret-i Ali'nin hutbelerini yazmıştır. Bu hutbeleri yazarken, Hazret-i Ali'nin şeyhaynı öven sözlerini çıkarmış, başka eklemeler, değiştirmeler yapmıştır. Hazret-i Ali'nin hutbeleri o kadar değişmiş, o kadar bozulmuş ki, nehçül Belagayı şerh eden şii alimleri Birçok yerlerine mana verememişler, olduğu gibi yazmak zorunda kalmışlardır. Tuhfe-i İsnâ Aşeriye kitabı Farisi'dir. Arabiye tercüme edilmiştir. Mahmut Şükrü Alusi bu arabî tercümeyi kısaltmış ve Muhtasar-ı Tuhfe demiştir. Zahiri ilimlerdeki ve tasavvuf bilgilerindeki yüksek derecesiyle tanınmış olan Büyük Veli Seyyid Abdullahi Dehlevi Hazretleri, Farisi Mektubat kitabının 61. mektubunda, Nehçül Belaga kitabındaki hutbeler sahih değildir, buyurmaktadır. Bazı kimseler bu bozuk kitabı, istinadı Nehçül Belaga adıyla bastırıp, her memlekete parasız gönderiyorlar. Muhammed bin Hüseyin Musevi radi. Mürteda ismindeki Yahudi'nin kardeşidir. Ali bin Hüseyin Musevi Mürteda da Hüsniye kitabında çok çirkin, iğrenç kelimelerle ehli sünnet alimlerine saldırmaktadır. Her ikisi de Acem seyyididir. Muhammed Radi 406 Miladi 1016 ve Mürteda 436 Miladi 1044 senesinde Bağdat'ta ölmüşlerdir. Tuhfe-i İsna-Şeriyye kitabının yazarı Hafız Gulam Halim Abdülaziz bin Kutbüddin Şahveliyullah Ahmet Sahip Dehlavi 1239 miladi 1824'te vefat etmiştir. Her Müslümanın Ehl-i Sünnet alimlerinin yazdığı ilmi hal kitaplarından birini okuyup öğrenmesi ve çocuklarına öğretmesi lazımdır. Hepimizin nefsi emmaresi kâfirdir. İmanımızın gitmesini, doğru yoldan sapmamızı istiyor. Dinsizlerin, sapıkların, bozuk, zararlı kitaplarını, dergilerini okumamız, yabancıların radyolarını, televizyonlarını dinlememiz için, bizi sürüklüyor. Haram olan şeyleri yapmak, sapıkların yalanlarına inanmak, ve kâfirlerin adetlerine, modalarına uymak nefslerimize tatlı geliyor. İbadet yapmak ona güç geliyor. İşte bunun için kafirlik ve sapıklık her yere kolayca yayılıyor. Allahü Teala hadisi kutsi de buyuruyor ki nefsinizi düşman biliniz. Nefsleriniz bana düşmandır. Nefsin sevdiklerini yapmamak büyük cihattır çok sevaptır. Nefsi emmaremizin ve sapıkların, mezhepsizlerin ve kafirlerin tuzaklarına düşmemek için biricik ilaç, ilmi hal kitaplarını okumak, imanı ve ibadetleri doğru olarak bu kitaplardan öğrenmektir. Müslümanlar çocuklarını Kur'an hocasına göndermeli, Kur'an-ı Kerim okumasını, namaz kılmasını, imanın, İslam'ın şartlarını onlara muhakkak öğretmelidir. Nefsi emmare burada da karşımıza çıkar. Önce ekmek parası kazanmasını öğrensin, onları sonra da öğrenir, diyerek aldatır. Çocuğunun Müslüman olmasını isteyen, dünyada ve ahirette, saadete kavuşmasını dileyen ana ve baba, nefsin ve insan şeytanlarının yalanlarına aldanmamalı, çocuklarını, Elbette Kur'an-ı Kerim hocasına göndermelidir. Mektebe başladıktan sonra göndermek çok güç, hatta imkansız olur. Ağaç yaş iken bükülür. Kartlaşınca bükmeye kalkılırsa kırılır, zararlı olur. İslam bilgileri verilmeyen çocuk sapık veya kâfir olur. Ananın babanın sonra ahetmeleri, dizlerini dövmeleri kendilerini ve çocuklarını cehennemden kurtarmaz. Sevgili Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, bu pek acı hakikati anlatmak için, helekel müsevvifun buyurdu. Bunun manası, hayırlı işlerinizi hemen yapınız, yarına bırakmayınız demektir. Hayırlı işlerin birincisi, en mühimmi, çoluk çocuğuna İslamiyeti öğretmektir. Her Müslümanın, bu birinci vazifeyi hemen yapması yanına bırakmaması lazımdır. Kimseye baki değildir mülk-i dünya, si üzer bir harab olmuş kalbi tamir etmektir hüner. Buna fani dünya derler. Durmayıp daim döner Adem oğlu bir fenerdir. Akibet bir gün söner.